Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Her hafta sunduğumuz Cuma günleri Hz. Resul'ün örnekliği çerçevesinde Medine'de gelen hükümler bölümünün bugün 38. bölümünü paylaşacağız inşallah. Bugünkü alt başlığımız Haramların 5.sı olarak Hamr Ayetlerde geçen hamr, şarap, içki olarak Türkçe'ye çevrilen, haram olarak kabul edilen içkiden bahsedeceğiz. Geçmiş toplulukların tarihinde içki hayatın bir parçası olarak görülüyor. Yaptığımız incelemeler neticesinde bu şekilde ortaya çıkıyor. Hemen her devirde insanlar değişik şeylerden içki üreterek, ya bedenlerini güçlendirmek, ya sofrada bir çeşit edinmek, ya eğlence sektöründe kullanmak, ya da sağlık açısından ilaç olarak yanlarında bulundurmak istemişlerdir. İçki denilince alkolsüz içecekler akla gelmez. Zaten Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde içki kelimesinin karşılığında şöyle yazmaktadır. İçinde... Alkol bulunan içecek olarak tarif edilir. İçinde alkol bulunan içecek. Gazlı gazsız üretilen alkolsüz içecekler içki kategorisinde değerlendirilmemiştir. Alkolsüz üretilen içecekler de oldukça çeşitlidir. Hemen her çeşit sebze, meyve, tahıldan içecek üretilmiştir. Dünyanın değişik toplumlarının El becerisi her zaman içecek kültürünü genişletmiştir. Alkollü içecek ya da kısaca içki, etenol içeren bir içecektir. Bira, şarap ve likörler dünyada yaygın olarak tüketilen alkollü içeceklerdendir. Türkiye Cumhuriyeti'nin de milli içkisi rakı olarak kabul edilir. Rakısıyla övünen Müslüman Türkler, Hristiyan Rumlar, Hristiyan Ermeniler, Müslüman Hristiyan Araplar, Müslüman Kürtler vesaire Rakıyı Anadolu kültürünün bir parçası sayarlar. Nasıl Fransa şarap ve şampanyası, Rusya Vodkası, İskoçlar, Viskisi, Amerika biraları ile meşhursa, Anadolu halkı da Rakısı ile dünyada meşhur. Hristiyanlıkta ne şarap ne de diğer içkilerden içmek Günah değildir. Hristiyanlıkta sarhoş olmak günahtır. İçtiğiniz bir kadeh içkinin size bir zararı olmaz onlara göre. Hatta uzmanlar az miktarda içilen şarabın yararı bile olduğunu söylerler. Kutsal kitap, alkol içme konusunda çok şey söyler. Ancak kutsal kitap bir Hristiyanın bira, şarap ya da içinde alkol olan herhangi bir içecek içmesini yasaklamaz. Hatta bazı kutsal kitap ayetleri alkolden olumlu sözlerden söz eder. Mesela, vaiz bölümü 9. Taksim 7'de neşeyle şarabını iç diye talimat verilir. Yine, mezmurlar bölümünde 104. Taksim 14 ve 15. bölümde yüreklerini sevindiren şarabı Tanrı'nın verdiği bildirilir. Amos bölümünde 9. Taksim 14'te insanın kendi bağının şarabını içmesini bir bereket olarak ele alır. Yaşaya bölümünde ise 55. Taksim 1'de gelin şarabı ve sütü parasız bedelsiz alın diye teşvik eder. Tanrı'nın Hristiyanlara alkol konusunda buyurduğu şey serhoşluktan kaçınmalarıdır. Kutsal kitap serhoşluğu ve etkilerini kınar. Hristiyanlara ayrıca bedenlerine hiçbir şeyin tutsağı etmemeleri buyrulur. Aşırı derecede alkol içmenin bağımlılık yaptığı inkar edilmez. Kutsal kitap bir Hristiyanın başka Hristiyanların tökezlemesine neden olabilecek ya da vicdanlarında günah işlemeye teşvik edecek şeyler yapmalarını yasaklar. Bu ilkelerin ışığında bir Hristiyan'ın Tanrı'nın yüceliği için aşırı miktarda içki içtiğini söylemesi çok zordur. İsa suyu şaraba çevirmiştir onlara göre, onların kültüründe. Hatta İsa'nın zaman zaman şarap içtiği de anlaşılmaktadır naklettikleri rivayetlere göre. Yeni anlaşma olan İncil zamanlarında su çok temiz değildi. Modern sağlık koruma yöntemleri olmadan su, bakteriler, virüsler ve her türlü atık maddeler ile doluydu. Aynı şey günümüzdeki birçok üçüncü Dünya ülkesinde geçerli. Bunun üzerine insanlar daha güvenli olduğu için genelde şarap ya da üzüm suyu içiyorlardı. Timoteos 5. Beş bölüm, bölüm 23'te Paulus Timoteos'a şöyle der. Büyük bir olasılıkla mide sorunlarına neden olan su içmeyi bırakıp şarap içmesi talimatını verir. O zamanlarda şarap fermente edilirdi. Yani alkolleştirilirdi. Ama içindeki alkol miktarı günümüzde olduğu kadar değildi. Daha azdı. Bunun üzüm suyu olduğunu söylemek gibi günümüzde yaygın olarak içilen şaraplar gibi olduğunu söylemek de yanlış olur. Yine Kutsal kitap Hristiyanların bira, şarap ya da alkol içeren herhangi başka bir içki içmesini yasaklamaz. Alkol kendi başına günahla lekelenmiş bir şey değildir. Bir Hristiyan'ın kesinlikle uzak durması gereken şey sarhoşluk ve alkole bağımlıktır. Alkol az miktarlarda içildiğinde ne zararlı ne de bağımlılık yaratıcıdır. Hatta bazı doktorlar sağlığa, özellikle de kalbi olan yararından ötürü küçük miktarlarda kırmızı şarap içmeyi tavsiye ederler. Az miktarda alkol içmek, Hristiyan özgürlüğüyle ilgili bir konudur. Sarhoşluk ve bağımlılık günahtır. Ancak kutsal kitabın alkol ve etkileri konusundaki uyarılarından, aşırı miktarda alkol almanın kolay bir ayartılma olmasından ve başkalarını gücendirme ya da tökezletme olasılığından ötürü genelde bir Hristiyanın alkol içmekten tamamen uzak durması en iyisidir denilmiştir. Hristiyanların içkiye yaklaşımları böyledir. Bugün Hristiyan dünyası içkiyle arasını hoştan bir yapıya sahiptir. Yahudilik de ise Leviler bölümünün 10 bölü 9. bölümde sen ve oğulların buluşma çadırına Şarap ya da herhangi bir içki içip girmeyin Yoksa ölürsünüz Kuşaklar boyunca bir kural olsun bu Say bölümünün 6 Taksim 3'ünde Şaraptan ya da herhangi bir içkiden kaçınarak Şaraptan ya da başka içkilerden yapılmış sirke içmeyecek Üzüm suyu da içmeyecek Yaz bölümü 21 Taksim 20'de Onlara şöyle diyecekler Oğlumuz dik başlı baş kaldıran bir çocuktur Sözümüzü dinlemiyor, savurgan ve içkicidir. Yine aynı yaz bölümünün 29 bölü 6 kısmında, Ekmek yemediniz, şarap ya da başka içki içmediniz. Bütün bunları Tanrınız, Rabbin ben olduğumu anlayasınız diye yaptım diyor. Hakimler bölümünün 13 taksim 4. kısmında ise, Bundan böyle şarap ya da içki içmemeye dikkat et, murdar bir şey yeme. Yine Hakimler bölümünün 13. Taksim 7 bölümünde Ama gebe kalıp bir oğul doğuracaksın dedi. Bundan böyle şarap ve içki içme, murdar bir şey yeme. Çünkü çocuk ana rahmine düştüğü andan öleceği güne dek Tanrı'nın adanmışı olacak. İşler 20. bölüm Taksim 1'de Şarap insanı alaycı içki gürültücü yapar. Onun etkisiyle yoldan sapan, bilge değildir. Özdeyişler bölümünün 31 Taksim 4. kısmında ise şarap içmek krallara yakışmaz. Ey mual krallara yakışmaz. İçkiyi özlemek hükümdarlara yaraşmaz. Yaşaya bölümünün 5 Taksim 11. kısmında sabah erkenden kalkıp içki peşinden koşanların gece geç vakte kadar şarap içip kızışanların vay haline. Yine Yaşaya bölümünün 5 taksim 22-23. kısımlarında şarap içmekte sınır tanımayanların, içkileri karıştırıp içmekten çekinmeyenlerin, rüşvet uğruna kötüyü haklı çıkaranların, hakların hakkını elinden alanların vay haline. Yine Yaşaya bölümünün 24 taksim 9. kısmında ezgi eşliğinde şarap içilmiyor artık, İçkinin tadı içene acı geliyor. Yine aynı Yeşya bölümünün 28 Taksim 7. kısmında kâhinlerle peygamberler bile şarabın ve içkinin etkisiyle yalpalayıp sendeliyorlar. Şaraba yeni kuruşmuşlar. Yanlış görümler görüyorlar. Kararlarında tutarsızlar. Hezekiel 44. bölümün 21. kısmında iç avlaya gireceği zaman hiçbir kâhin içki içmeyecek. Yine Mika bölümünün 2 Taksim 11 ve 11. kısımlarında, Kalkıp gidin, dinlenme yeriniz değil burası. Murdarlığınız yüzünden bu yer korkunç biçimde yıkılacak. Mika 11'de ise, Yalancı, aldatıcı biri gelip, Size şarap ve içkiden söz edeyim dese, Bu halk onu peygamber kabul edecek. Habakkuk 2. kısım 15. bölümde, Çıplak bedenlerini seyretmek için, Komşularına içki içirip sarhoş eden, içkiye zehir bile katan sizlerin vay haline. Kutsal kitap Tevrat'tan alıntılarda bu şekilde ifade edilmektedir, içkiyle ilgili konular. Yahudiler, Tevrat'ta yazılanlar doğrusunda hareket ettiklerinde içkinin kendilerine yasaklandığını anlarlar. Ancak günümüzde uygulama alanında içkiyle barışık olarak yaşadıkları görülüyor. Çok koyu Museviler bu ayetlere uyabiliyor. Budizmde içki nedir diye baktığımız zaman her Budistin uyması gereken beş temel ilke vardır. Bunlar bir, adam öldürmemek ve zarar vermemek, iki, çalmamak, üç, duygu organlarını yanlış yolda kullanmamak, dört, yalan söylememek, beş, içki ve uyuşturucu kullanmamak. Budistlerin beş temel ilkesi. Her Budist bu terbiyeden geçiyor. baktığımız zaman Budistlerde de beşinci madde olarak içki ve uyuşturucu kullanmayı yasakladıklarını görüyoruz. Görülen olur ki Hristiyanlık, Yahudilik, Budizm ve Müslümanlık içkiye karşı tutumlarıyla bilinmektedir. Böyle olmasına rağmen her dinin toplumları içkiyle barışık yaşamakta, hatta bazı toplumlar içkiyi olmazsa olmaz cinsinden saymakta, adeta içkiyi dinlerinin veya mezheplerinin temel parçası olarak görmektedirler. Ülkemizdeki Alevi toplumunun içkiye yaklaşımı hayret uyandıracak şekildedir. Sanki rakı veya içki Alevilik kültürünün dinsel teması gibi algılanmakta bu şekilde yansıtılmaktadır. Hatta bir Alevi dedesiyle yaptığım görüşmede biz çocuklarımıza nasıl içki içileri öğreterek işe başlarız demişti. Kur'an içki konusuna Değişik açılardan bakar. İçkiyi sarhoşluk meydana getiren veya insana tat, lezzet veren olarak ele alan ayetler, Nuzul yani surelerin indirili sırasına göre 34. sırada Mekke'de gelen ilk ayetten itibaren konuyu hamr, şarap, sarhoşluk gibi kelimeleri kullanarak içkiyi ya da içecekleri gündeme getirir. Şimdi ayetleri kısaca bir gözden geçelim. Kaf suresinin 16'dan 22. ayeti dahil meal şöyle bilinmektedir. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız. Sağında ve solunda oturup yaptıklarını kaydedenler vardır. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında onu gözetleyen, ve yaptıklarını kaydedenler bulunmasın. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir de, işte bu senin öteden beri kaçtığın şeydir denir. Sura üfürülür. İşte bu geleceğinden söz edilen gündür. O gün herkes yanında bir sürücü ve bir de şahitle beraber gelirler. Andolsun sen bundan gafletteydin. Derhal biz senin perdeni kaldırdık. Bugün artık gözün keskin denilir. İlk olarak bu ayette sarhoşluk konusu ayetlerde geçmektedir. İnsanlar ölümle karşı karşıya gelince ölüm sarhoşluğu yaşayacaklardır. Bilinçlerini kaybedecekler, kendilerini bilmez hale getireceklerdir. Onlar bu sarhoşluktan sur ile uyandırılırlar. Ayet kendi içinde birçok konuyu ele alıyor. Birincisi ölüm halinin sarhoşluk gibi olduğu, İkincisi, sarhoşluktan yani bilinçsizlikten sonra üflenince uyanılacağı. Tabi ayete baktığımızda ölümle suğura üflenme arasında herhangi bir kabir hayatından söz edilmemekte iki şey arasındaki zaman an mıdır? Yoksa bizim tahmin edemeyeceğimiz bir süre var mıdır? Bu bilinmemektedir. Bu konuda bilgi eksikliği vardır. Bu konuda yeterince bilgiye sahip değiliz. Uydurma bilgilerle de arayı doldurmak ayetlere inanan kişilere yakışmamaktadır. Vaka suresinin 12'den 19. ayeti dahil ayetlerinde mealen şöyle denilmektedir. Nain cennetlerinde çoğu önceki ümmetlerden, biraz da sonrakilerdendir. Cevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedirler. Onların üzerlerinde karşılıklı olarak oturup yaslanırlar. Çevrelerinde ölümsüz gençler dolaşır. Mayın çeşmesinden doldurulmuş testiler, biblikler ve kadehlerle içtikleri ne başları artılır, ne de akılları giderilir. Bazı meal yazarları veya müfessirler 19. ayette anlatılan içeceği cennet şarabı diye çevirirler. Başlarının ağrımamasını ise sahroş olmazlar diye meal verirler. Halbuki ayetin orijinalinde şarap ifadesi geçmemek.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 Ayetin orijinalinde bulunmaktadır. Şerabin, şerab. Şerabin kelimesi şurup olarak çevriliyor. Herhalde Türkçedeki şurup kelimesinin kökeni de şerab kelimesinden veya şerabin kökünden gelmektedir. Tabi ayette şarap olumsuz bir içki olarak anlatılmaktadır. Kaynar sudan yapılmış içki. Nerede? Cehennemde. Kime? Cezalandırılan kişilere içilecek. İçtirilecek, içirtilecek bir içki. Elen verici bir içki. Halbuki Vaka suresinde cennette içilen içecekler için şarap kelimesi kullanılmamıştır. Yusuf suresinin 33. ayetinden 41. ayeti dahil ayetlerindeki meal şöyledir. Rabbim bana zindam, bunların benden isteklerinden daha iyidir. Eğer onların hilelerini benden çevirmezsen onlara meyleder ve cahillerden olurum dedi. Rabbi onun doğasını kabul etti ve onların hilesini uzaklaştırdı. Çünkü o çok iyi işten pek iyi bilendir. Sonunda kesin delilleri görmelerine rağmen onu bir zamana kadar mutlaka zindana atmaları kendilerine uygun göründü. Onunla birlikte zindana iki delikanlı daha girdi. Onlardan biri dedi ki ben rüyada şarap sıktığımı gördüm. Diğeri de...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 Bu ayetlerde şarap kelimesi hamru sözcüğüyle ifade edilmektedir. Yunus suresinde ise cehennemde içilecek kaynamış sudan yapılan içki şarabın kelimesiyle şarap kelimesiyle ifade edilmiştir. Görünen odur ki cennette içilecek içecek ayetlerde şarap kelimesiyle veya şarap kelimesiyle cehennemde içilecek içecek de şarap kelimesiyle ifade edilirken dünyada içilen İçecek, alkollü içecek ise hamr olarak ifade edilmektedir. Böylece ayetlerde bir dünya hayatındaki içecekten söz ediliyor, bir ahiret hayatında içecekten söz ediliyor. Ahiret hayatındaki içecekler şarabün kelimesiyle ifade edilmiş görünüyor, dünyadaki içecek ise, alkol içecek ise hamr kelimesiyle ifade edilmiş görünüyor. Hicr suresinin 72. ayeti Nuh ile Kavmi arasında geçmektedir. 72. ayet Nuh Kavmi'nin gerçekler karşısındaki tespiti yapılıyor. 72. ayette Hayatın hakkı için onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı. Ayette sarhoşluk sözcüğünün aslı sakratihim olarak geçiyor. Sanki Skr harflerinin oluşturduğu sekra sözcüğü, Türkçe'ye geçen sakar sözcüğünün temeli gibi görünüyor. Zira sarhoş olmak bir bakıma sakarlaşmanın bir boyutu olarak karşımıza çıkıyor. Ne yaptığını bilmez, sakarlaşmak sarhoş olmak gibidir. Onun için bazen toplumumuzda sürekli sakarlık yapana, yahu sen sarhoş musun diye dikkat et diye tembih edilir veya uyarılır. Saffat Suresinin 43. ayetinden 67. ayeti dahil mealleri şöyledir. Naim cennetlerinde tahtlar üzerinde karşılıklı otururlar. Onlara pınardan kadehler dolaştırılır, berraktır, içenlere lezzet verir. O işkide ne sersemletme vardır ne de onunla sarhoş olurlar. Yanlarında güzel bakışlarını yalnız onlara tahsis etmiş iri gözlü eşler vardır. Onlar...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 kaynar su karıştırılmış bir içki vardır. Bu ayette kaynar sudan yapılan içki için ayetin aslında şerabın kelimesi geçmemekte, la şevban kelimesi geçmektedir. Aslında ş b harfleri kelimesinin kökeninde ş olarak geçmekte ve şive farkı ya da içkinin etkisinin daha farklı olacağı anlatılmak istenmekte gibidir. Yani şarabın kelimesiyle şaban kelimesi sanki aynı şeyden bahseden fakat şiirle farkıyla da o iki içki aynı kökenden gelmekte fakat daha farklılık arz eden bir yapıda olduğu vurgulanmaktadır. Nahl suresinin 67. ayetinde mealen şöyle denmektedir. Hurma ve üzüm gibi meyvelerden hem sarhoşluk veren içki hem de güzel gıdalar edinirsiniz. İşte Bunlar da da aklını kullanan kimseler için büyük bir ibret vardır. Ayette geçen hurma ve üzümlerden hem sarhoşluk veren içki hem güzel gıdalar elde edersiniz denilmektedir. Sekaran sözcüğü sarhoşluk veren içki olarak bu ayette ifade edilir. direkt içki ifade edilmez. Tur suresinin 21, 22 ve 23. ayetlerinde mealen şöyle denilmektedir. İman eden ve soylarından gelenler de, imanda kendilerine tabi olanlar, işte biz onların nesillerini de kendilerine kattık, onların amellerinden de bir şey eksiltmedik, herkes kazandıklarına karşı bir rehindir, onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik, orada karşılıklı kadeh dokuştururlar ama ne saçmalama ne de günaha girme vardır. Ayette kadehler tokuşturarak içtikleri içkilerden saçmalama ve günah yoktur diye söz edilmektedir. Zira içtikleri onları sarhoş etmez anlamında yorum getirilmektedir. Mutafifin suresinin 25. ayetinde de mealen, kendilerine mühürlü halis bir içki sunulur denilmektedir. Cennette. Ayette mühürlü içkiyi rahibin sözcüğüyle ifade edilmektedir. Mühürlü içkinin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 Allah size ayetleri böyle açıklar ki düşünesiniz. Ayette şarap, hamr sözcüğüyle geçiyor. Ayetin ilginç yanı şarap ve kumarda günah olduğu gibi bir takım yararlar var denilirken hemen ayetin sonunda ne harcayacaklarını soruyorlar diyor. Aynı ayetin içinde. Başka bir ayette değil. Ne harcayacaklarını soruyorlar diyor. De ki ihtiyaç fazlasını demektedir. Yani Sanki siz elinize geçen şeyleri kumara, işkiye vereceğinize gidin yardım edin. Sizin kumara, işkiye verdikleriniz, gerçeğinizde ihtiyaç fazlanız olan şeylerdir. Sizler asıl ihtiyaçlarınızın dışında keyfinizi çıkarmak, sorumsuz bir yaşam için kumar oynar, işki içersiniz vurgusu yapılmaktadır sanki. Çünkü birinci anlamdaki... Şarap ve kumarı soruyorlar. İkinci anlamda şarap ve kumar hakkında Allah açıklama veriyor. Üçüncü anlamda da hemen onlar soruyor ne harcayacağız? ihtiyaç fazlasına. Üç anlamı yan yana getirdiğimiz zaman sanki Allah diyor ki gerçekten ihtiyacınız olan şey sizin elinizde olsaydı onu ihtiyacınız için kullanacaktınız, onu harcamayacaktınız değişik yollarda. Ama siz yeme içme için kendi zatî ihtiyaçlarınız için belli bir miktarı edinmişsiniz, onun üstünde de kazanmışsınız, o elinizdeki fazla miktarı gidiyorsunuz, ya içkiye yatırıyorsunuz, ya kumara yatırıyorsunuz. Ondan sonra soruyorsunuz, ne harcayacağız? İşte o artırdığınız şeyi, ihtiyacınız fazlası olan şeyi, içkiye ve kumara yatıracağınıza gidin, nereye verin? Hayır için verin. Vurgusu yapıyor Allah. Günah yolda harcama ne? Hayırlı bir yolda harcamayı. Nisa suresinin 43. ayetinde mealen şöyle denilmektedir. Ey iman edenler, serhoş iken ne söyleyeceğinizi bilinceye kadar, cünib de yolcu olan müstesna gusül edinceye kadar salata yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya bir yolculuk üzerinde bulunursanız yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse yahut kadınlara dokunup da su bulamamışsanız o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin. Yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve çok bağışlayandır. Ayette sukara kelimesi sarhoş olarak ifade edilmektedir, çevrilmektedir. Yani bilinci kaybetme, iradenin düşmesi, bilinciniz yoksa, iradeniz kaybolmuşsa salatı ikame etmeye yaklaşmayın denilmiştir. Bu ayetteki salat kelimesini Bilinen şekilli namaz olarak anlam veriyorlar çoğunlukla. Ayetteki selat kelimesine selat-i ikamedeki diğer anlamlar da verilebilir. Zira salatın diğer anlamlarına da sarhoş yaklaşılması gerekir. Sadece namaz ritüöründe olduğu gibi değil. Salat hangi anlama geliyorsa o insan orada sarhoş olmamak zorundadır. Muhammed suresinin 15. ayetinde mealen şöyle denilmek. Muttakilere söz verilen cennetin durumu şöyledir. İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Orada meyvelerin her çeşidi onlarıdır. Rablerinden de bağışlama vardır. Hiç bu ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen, kimselerin durumu gibi olur mu? Ayette hem hamr, hamrin olarak geçmekte, hem de şarabin, şarabin kelimesi geçmektedir. Şerebe kökünden gelen şarabin, şaribin kelimesi, aynı zamanda şarabın kelimesinin de köküdür. Dolayısıyla baktığımız zaman, ayetin iki yönü vardır. Birincisi, dünyadaki içecekler ve cennetteki lezzet veren içecekler, İkinci yönü ise ayetteki cehennemle cezalandırılanların cehennemde içecekleri. İkisinin birleştirilmesinde biz iki kelimenin kullanıldığını görüyoruz. Hac suresinin ikinci ayetinde mealen şöyle dinmektedir. Onu gördüğünüz gün hem emzikli kadın emzirdiği çocuğu mutur, her gebe kadın çocuğunu düşürür, insanları da sarhoş bir halde görürsünüz. Tekrar okuyorum ayeti mealen. Onu gördüğünüz gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutur, her gebe kadın çocuğunu düşürür. İnsanları da serhoş bir şekilde görürsün. Bu kıyamet sahnesinden bahsediliyor. Öncesi ayetleri öyle. O kıyamet sahnesi canlanmaya başlattığı zaman onu gören her emzikli kadın çocuklarını unutur. Her gebe kadın da çocuğunu düşünür. O şaşkınlıktan, o telaştan. İnsanlarda sarhoş bir adı bilir, aklını yitirmiş gibidir. Oysa onlar asıl da sarhoş değillerdir. Fakat Allah'ın azabı çok deşerlidir. Ayette yine sakaran kelimesi geçiyor. Yani aklı yitiren, insanın iradesini kaybettiren kelime olarak geçmekte sakaran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 ifade edilmiştir borçlarında. İncelemeler sonucunda ortaya çıkan konuları şu şekilde değerlendirebilirim. 1. Dinlerin hemen hiçbirinde alkollü içecekler hoş karşılanmamıştır. Kimi dinler açıkça yasaklarken kimi sarhoş olmayı hoş görmemiştir. Dolayısıyla sarhoşluk veren şeylerin hayatta olmaması için sarhoşluk şey veren şeylerden uzak durmak için tavsiyeler ortaya koymuşlardır. İkincisi, ideolojik yapılanmalarda kapitalizm, bireysel özgürlükler çerçevesinde olayı ele almış, içkinin iyi bir gelir kaynağı olduğunu görünce sonuna kadar arkasında durmuştur. Çünkü hem insanların aklını kaybettiriyor, bu nedenle ceplerindeki parayı güzelce alıyor, hem insanları bağımlı yapıyor, dolayısıyla bağımlı insanlardan sürekli bir gelir sağlıyor. Onun için insan önemli değil çünkü. Kapitalizm için biliyorsunuz insan veya insanlık önemli değildir. Önemli olan o insanlardan nasıl gelir sağlayabileceğini düşünmektir. Kapitalizmin tek amacı budur. Çıkar için her şey mübahtır. Onlara göre her yol mübahtır. Dolayısıyla insanı bağımlılaştırmak, insanı tüketim kilesi haline getirmek ve onu kandırmak, cebindeki bütün paraları alıp çarşır etmek değil, bütün paraları alıp, kendi kasasına koymak kapitalizmin tek kuralıdır. Onun için içkinin alkollü içeceklerin arkasında sonuna kadar durur. Her şeyle Toplumsal yapılanmayı eşitliği öne çıkaran sol kültür ise dinlerin ortaya koyduğu haramlara ya da yasaklara karşı tepki göstererek kişilerin bireysel özgürlüğünde içki yaşamın bir parçasıdır ifadesiyle içkiye karşı yakınlık duymaktadır. Hatta bazı solcu ekonomistler ülkenin zenginliklerinin değerlendirilmesi açısından işki üretiminin hızlandırılmasına yönelik düşünceler üretmişlerdir. Çünkü ortada bir sürü işki yapılacak ürün, zirai ürün elde edilmektedir. Onların değerlendirilmesi için işki sektörü ayakta tutulur. Bu noktada kapitalistlerden bir farkı yoktur. Onlar da ürünleri değerlendireceğiz diye işki üretirler. Dolayısıyla içkiyi de yine insanlara içirtirler. İslam'ın temel kaynağı Kur'an'ın içkiye yaklaşımına bakıldığında Kur'an olayı değişik açılardan ele alır. Bunlar birincisi yaptığımız incelemede Allah'ın kesin yasaklamamak ifade ettiği H-R-M harflerinden yahut da H-R-M harflerinden oluşan ve haram sözcüğüyle içki haram kılınmamıştır. İçki geçen ayetlerde hiçbir şekilde Haram ifadesi yoktur. Yani işki size haram kılındı şeklinde bir ifade yok. Ancak işkiden uzak durmak, vazgeçmek ifadesiyle insanı sarhoş edilen işkiden söz edilmiş. İşki için ayetin ifadesinde ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, fal veya şans sokları, birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, işki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve salatı ikamet etmenizden alıkoymak ister, artık vazgeçtiniz değil mi denilmiştir. Ayetlerin bu caydırıcı, uzaklaştırıcı ifadesinden giderek Müslüman hukukçular alkollü içecekler için haram demişlerdir. Ancak ayetin orijinalinde haram hükmü yoktur. Aynı şekilde insanları sarhoş eden, Aklını, muhakemesini, iradesini sıfırlayan içecek türlerini de işin içine katarak hepsine birden haram demişlerdir. Bu yola Müslümanların hukuk terminolojisinde kıyas denir. Kıyas, haram olan bir şeyin özelliklerinden giderek aynı özellikte olanları hükme dahil etmektir. Veya farz olan bir şeyin özelliklerinden giderek benzeri şeylerin aynı özelliklik şeyleri farz kılmaktır. Buna kıyasen hüküm vermek Denir. Ama kıyasta aslında hüküm verilmez. Kıyasta eski bir hükme, verilmiş bir hükme aynı özellikteki olan şeyler dahil edilir. Böylece Müslüman hukukçular kıyasen haram vererek alkollü içecekler içerisine katmışlardır birçok şeyi. Bunlar nelerdir? Mesela hanf, haram demişlerdir. Bu caydırıcı ifadeden dolayı aslında ayetin orucunda haram kelimesi geçmiyor. Caydırıcı ifadeden giderek hamr, haram demişlerdir. Hamrın içerisine şarap, rakı, vodka, cin, bira, viski, şampanya, sakit, sakit, tekila, kırmızı hamrdır diye yani ayetle pislik olarak ifade edilmiş ve uzaklaşılması Allah tarafından tavsiye edilmiş ve Müslüman okuluşlarda haram denilmiş hamr hükmündendir diye bir kıyas yapmışlardır. Aslında isim önemli değildir. İçinde alkol varsa, içenleri sarhoş ediyorsa haramdır denilmiştir. Kimini bir kadeh, kimini beş kadeh sarhoş eder veya kimini şişenin dibini bulur, kimi sarhoş olmaz. Kimi de içer içer hiç sarhoş olmaz. Alışmıştır artık. Ama içilen şey alkol ise özelliğinde sarhoş edicilik varsa haram demişlerdir Müslüman okulçular. İsterse içen kişi hiç sarhoş olmasın. İçilecek şeyler konusunda iki kelime kullanmıştır ayetler. Şarabın ve aynı kökten şevabın ve hamr kelimeleri. Ayetlere göre şarabın ifadesiyle dile getirilen içki ahiret hayatında mükafat kazanmışlara sunulan içkidir. Şevabın ise cehennemdeki içki olarak dile getirilmişti biraz önce okudumuz ayette. Bazıları bu kelimeyi Ülkemizde kullanılan şarap kelimesine eşleştirmişlerdir, çevirmişlerdir. Cennet hayatında cennetliklere verilecek şarabın ya da çeviri azizliğinde şarap olarak çevrilen bu kelimenin insana sarhoşluk vermeyen ancak lezzeti, tadı dünyadaki içkilerden daha fazla olan bir içki çeşittir ayetlerdeki anlatıma göre. Hamr ise... İnsanın aklını baştan çıkarmakta, iradesini sıfırlamakta, insana verilen aklı, muhakemeyi, iradeyi ortadan kaldırmaktadır. Bu yönüyle akılsız, mantıksız, iradesiz bir insan tiplemesi ortaya çıkmaktadır. Allah bunu sakaran kelimesiyle sarhoş olmak olarak anlatıyor. Sakaran kelimesini sadece ile ilgili konuda değil, ölüm anındaki akıl, muhakeme, irade itimiyle, sure üflenip tekrar diriltiliş anındaki akıl muhakeme irade eğitimiyle anlatıyor. Ne yaptığını, ne yapacağını bilmez bir şaşkınlık içindeki oluşumun yeryüzündeki halini sarhoşluk olarak niteliyor. Böyle bir durumda kişinin insan varlığı özelliğinden çıktığına işaret ediyor. Ham içen kişinin. İçki içenlerin sarhoşluğunda insan özelliğini kaybettikleri hatırlatılıyor. Böyle bir durumun insana yakışmadığından bu haldeki insanın insanca hareket edemeyeceğinden, şeytana kul köle olacağından söz ediliyor. Onun için aklını, muhakemesini, iradesini yitirenlerin salatı ikameye yaklaşmamalarını söylüyor. Salatı ikameyi salt sadece namaz boyutunda almamak gerekiyor. Salat kavramındaki bütün işlemlerde sarhoşluk kabul edilmiyor. Zira sarhoş olanın aklı, muhakemesi, iradesi yoktur. Bütün bunlar dile getirildikten sonra Müslümanların bu noktaya düşmemeleri uyarılıyor. Zira şeytan bu noktaya düşen insanları kullanarak kullanacak insanlar arasındaki kinleri ateşleyip fitne çıkaracaktır. Ayetler sırasıyla el alındığında sarhoşluk şeytana esir olmaktır. Öyleyse şeytana esir olacak şekilde sarhoş edici şeylerden uzak durulması istenmektedir. Zira insanı sarhoş eden işki pislikten ibarettir. Pislik ise Allah'a inanan kişinin yapacağı bir şey değildir. Ayetlerin anlatım sırasındaki özetleri bu şekilde ortaya çıkıyor. Üçüncü bölümünde ise bu özetlerin Allah dünyadaki birçok şeyden alkolsüz içki üretilebileceğini bunların yararlı olduğuna vurguluyor. Bununla beraber alkollü içeceklerde de bazı yararların olduğunu söylerken zararlarının daha fazla olduğuna vurgu yapıyoruz. O nedenle içki içenlerin biz yararı ne kadarsa o kadar içiyoruz mantığındaki yaklaşımları yeterli olmuyor. Günümüzde içki yüzünden çıkan kavgalar, yaralamalar, öldürmeler, aile sorunları, hastalıklar önemli bir yer tutuyor. Mahkumiyetle sonuçlanmış birçok suç unsurlarının nedenler arasında neredeyse yarısından fazlası alkollü ilişkilerin alınması nedeniyledir. Buna rağmen Hala alkol içeceklerin akıl sahipleri tarafından desteklenmesi de ayrıca düşündürücüdür. Aklını, muhakemesini, iradesini alkole, köle kılanların durumlarını anlamak zor. Toplumumuzda ağzına içki koymayanlara saf, enayi gözüyle bakılıyor. Halbuki bu toplum Allah'a inandığını, Müslüman olduğunu söyler. Böyle diyenlere baktığımız zaman hepsi Allah'a inandığını söylüyor, Müslüman olduğunu söylüyor. Bir gün arkadaşım biriyle konuşurken sen içmiyorsan yaşamıyorsun dedi bana. Ona dünyada birçok yiyecek var ve binlerce yiyecek arasından binlerce içecek yapılabilir. Sağlıklı, temiz ve güzel. Kendimi sadece alkollü bir içkiye kurban edecek kadar aptal değilim dedim. Bir sürü içecek var, bir sürü yiyecek var. Niye ben sadece kendimi alkollü bir içeceğe kurban edeyim? Bu kadar nimet varken dedim. Ve yaşamak hemen her aklın, bilimin zararlı olduğuna dair tüm verdiği içkiye kul olmaksa, öyle bir yaşama evet demem akılsızlıktan ibarettir.'' dedi. Yani düşünebiliyor musunuz? Akölli içecekler için bilimde, akıl sahiplerde bunlar zararlıdır. İnsanı bağımlı yapar, insana sağlıklı açısından zarar verir, insanlar arasında fitne fesat çıkmasına neden olur, insanların bilincini kaybettirir, bir sürü sorun yaratır deniyor. Bunun yanında dünyada içecek olarak, yenecek olarak bir sürü nimet var. Buna rağmen insan bütün o nimetleri bir kenara itiyor. Sadece alkollü bir içkiyle kendisini mutlu edeceğine inanıyor. Kendisinin yaşayacağına inanıyor. Bundan daha büyük bir akılsızlık olabilir mi? Tabi bu akılsızlığı anlamak için insanın kendinde olması lazım. İnsanın kendinde olması lazım. Toplumda içmeden sarhoş olan o kadar çok insan var ki, Beyinleri sarhoş, akılları sarhoş, muhakemeleri sarhoş, akıl edemiyor. Kendisini bir içkiye kurban etmiş, bir sürü yiyeceği tepmiş, tertemiz yiyecekleri, sağlıklı yiyecekleri. Ben diyor akıllıyım diyor. Şimdi bu akıl düzgün bir akıl mı? Bu akıl sarhoş bir akıldır. Bu akıl, bu muhakeme sarhoş bir muhakemedir, sarhoş bir akıldır. Burada bir anımı anlatmak istiyorum. Tam konu gelmişken, benim eşim resim yapıyor. Resim yaptığı kurs, İzmir, Seferihisar'a bağlı deniz kenarındaki bir kasabada açık hava resim sergisi açtı. Hani dedik hem tatil yaparız hem o sergiye katılırız, gittik, katıldık. Orada bir ağaç altında gölgede oturuyoruz. Dünyanın her tarafından da ressamlar geldi, resimlerini işte açık havada parkta böyle sergilediler. Hem geziyoruz hem de orada dinleniyoruz. Modern görünlü bir hanım o bölgede, orada yaşayan, Orada ikamet eden modern görüntü bir hanım evde yapmış olduğu tatlı turşu ne varsa yanımıza getirdi. Yanımızdaki bir masaya satış masası kurdu. Yani bir masanın üzerine bütün bunları koydu. Oraya gelen misafirlere, oraya gelen ressam kişilere satacak. Orada bir hareket var ya. Yaşa ellinin üzerinde. O civarda. Yani elliyi geçmiş gibi. Eşimle ve diğer hanımlarla sohbet ediyor. Dedim ki maşallah çok beceriklisiniz. Hem kendinize... İş yapıyorsunuz, yiyecek bir şeyler yapıyorsunuz. Hem de satmak için yapıyorsunuz. Bu kadar çok şeyi tek başınıza yapmış oluyorsunuz anlaşılan bir yerde ev işi diyorsunuz. Öyle deyince ah Mehmet Bey dedi yapıp satmasam ne olacak? Kocadan hayır yok ki. Mecburen ev ihtiyaçlarını karşılamak için para kazanmam lazım dedi. Ne oldu ki kocana dedi. Ne olsun ki? Alkoliğin teki emekli maaşını alıyor. Meyhaneden çıkmıyor. Yani memekli maaşını alıyormuş, meyhaneden çıkmıyormuş. Eve sadece yatmaya geliyor. Eve beş kuruş yararı yok. Hastalandığında yine bana geliyor, bana kalıyor. Geberip gitse de bir kurtulsam dedi. Ona böyle diyorsunuz ama, içkiden, alkolden bu kadar şikayet ediyorsunuz ama, şimdi desem ki, içki, alkol zararlıdır, kaldırılsın, hemen karşı çıkarsınız dedi. Böyle deyince hemen döndü, aa dedi, yoksa sen AK Partili misin dedi, böyle gericiliklere karşıyız biz dedi, işimize dokundurtmayız dedi, düşünebiliyor musunuz şimdi? Biraz önce kocasının durumundan bahseden kişi, ben öyle deyince anında tepki gösterdi. Ben başladım gülmeye, işte dedim siz busunuz yani, <gülüyor> ne yaptığınızı, ne dediğinizi bilmeyen tiplersiniz. Biraz önce alkolden, işkiden şikayet edersiniz, kocanızdan şikayet edersiniz ama birisi, Kaldıralım bu kadar illet bir şeyi, karı koca arasına ayıranı, insanları rezil edeni, emekli parasını meyhanelerde harcatanları kurtaralım deseniz, desek, kaldıralım böyle şey desek, hemen karşı çıkarsınız. Layıksınız bu sorunlara, burnunuzda ailenizde bu pislikten kurtulmaz bu kafayla deyince çok ağır konuşuyorsunuz dedi. Daha ne söyleyeyim ki dedim. En ağır lafım bu. Aptallıklarınıza doymayın dedim. Ondan sonra tabii... Bir küstü bir biraz bizimle konuşmadı. Ondan sonra dur dur, dur dur satış yapacak ya. E bunlardan almaz mısınız dedi. Niye alalım ki ya? Niye alalım ya? Şimdi emniyete gitseniz suç oranlarını inceleseniz mahkumiyet nedenlerine baksanız suç unsurları içinde neler var diye sorsanız alkol içki çıkacaktır. Ama bu gerçekler varken alkolün içkinin aleyhinde sizi konuşturmayacaklardır. Yapılan incelemelerde, mahkeme zabıtlarının incelenmesinde, cinayetlerde %85, tecavüz olaylarında %50, trafik kazalarında %60, şiddet uygulamalarında %50, hırsızlık vakalarında %71, intihar eylemlerinde %90, alkollü içeceklerinin neden olduğu tespit edilmiştir. Tekrar okuyayım mı? İstatistiksel araştırmada, mahkeme zabıtlarından yapılan araştırmada, Yapılan incelemede, cinayetlerde yüzde 85, tecavüz olaylarında yüzde 50, trafik kazalarında yüzde 60, şiddet, şu kadına şiddetten bahsediliyor ya, kadına şiddet uygulamalarında yüzde 50, hırsızlık olaylarında yüzde 71, hırsızlık yapma nedenlerinde, adam içki içmek için para çalıyor, bir şeyler çalıyor. %71 intihar eylemlerinde ise %90 alkollü içeceklerinin neden olduğu tespit edilmiştir. Hal böyleyken alkollü içecek kullanmayı çağdaşlık, ilericilik, modernlik, bilimsellik sayan geri kalmış, akılsız, kafasız insanlar vardır bu ülkede yaşıyorlar. Ve bu ülkeye yol veriyorlar, yol gösteriyorlar. Bugün 200-300 bin arasında sürekli artıyor. Cezaevlerinde mahkum var ve bu mahkumların yarısından fazlası suç işlemi olarak alkollü ilişkiler nedeniyle gelmiş oraya. Kimi adam öldürerek gelmiş? Ki %85'i, içerideki canilerin %85'i, tecavüzcülerin %50'si, trafik kazalarının %60'ı, şiddet uygulayanların %50'si, hırsızlıktan yatanların %71'i, intihar eylemlerinden ölenlerin %90'ı, işki yüzünden gelmiş. Böyle olmasına rağmen İşki içmeyi çağdaşlık, bilimsellik, ilericilik, modernlik sayan, geri kalmış ilkel insanlar var bu ülkede. Hem de bu ülkenin tepelerinde. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar geri zekalı bir anlayışa sahipler. İlkel topluluklar bile bu kadar geri kafalı değiller. Düşünsenize cezaevlerini dolduran insanların yarısından fazlası, %70'e yakının, %70 yakının suç işleme nedeni alkol. Buna rağmen, bu gerçeğe rağmen, Deseniz ki alkol kaldırılsın, yasaklansın, çocuklara şapılmasın, şey alıştırılmasın, gençler alıştırılmasın, bu tür merkezler kapatılsın desek olur mu? Üreticisi devlet, rakının üreticisi devlet, devlet, pislik yuvasının üreticisi devlet, suç yuvasının üreticisi devlet olmaz. Onun için Allah içkiyi, alkollü içecekleri pislik olarak vurguluyor. Suç nedenleri. Pisliktir. Kim alkole? Alkollü içeceklere sağlıklıdır, iyidir diye bakıyorsa, aklı, muhakemesi, iradesi pisliğin içindedir. Efendinin faydalı tarafı varmış. Sanki dünyada başka şey kalmadı, başka yiyecek, içecek kalmadı, insan sağlığına faydalı da sıhhat için bir kadeh içmesi gerekirmiş. O aklı veren doktorun aklına şaşarım ya. Sanki başka yiyecek kalmadı. Dünyada binlerce yiyecek arasında o insana sağlıklı olabilecek herhangi bir içecek, herhangi bir yiyecek kalmadı. Bu şekilde diyenler bir de Müslüman'ın diyor ise Allah'a isyanını en doruk noktasına çıkarmış, şeytanın esiri olmuş, pisliğin içinde yüzen birisidir. Başka bir şey değildir yani. Çünkü Allah açıkça söylüyor. Bu pisliktir diyor. Bulaşıyorsan pisliğin içindesindir diyor. Dördüncü bölümde ise şunları söyleyebilir. Allah ayetlerinde şarabın kelimesiyle cennette inananlara sunulacak alkozsuz içecekten söz Şimdi bakın ayetleri okuyoruz. Dünyada alkolü içeceğe Allah hamr kelimesi kullanıyor. Ahirette cennette sunulacak içeceklere şarabın kelimesi kullanıyor. Şarabın lezzet ve tat noktasında en üst doruk noktada ve alkozsuz. Ama insan o kadar azgın ki, o kadar şeytanın oyuncağı haline gelmiş ki... Allah'ın alkolsüz içeceği isimlendirdiği şarabın yani şarap kelimesini alkollü içecekler için kullanıyor. Neden? Gayet basit. Bektaşi mantığı, alevi mantığı. Allah işte ayetlerinde şaraptan bahsediyor. Kötü bir şey o sayıda miydi Mantığı çıkarıyor. Bu kadar şeytanın esiri olmuş, oyuncağı olmuş. Dünyadaki alkolü içeceklere şarap kelimesini kullanıveriyor. Böylece cennetteki şarapla referans kuruyor. Kim veriyor bu aklı? Şeytan. Şeytan veriyor bu akıla. Halbuki Allah cennetli içeceğe, alkolsüz içeceğe, lezzetli içeceğe şarabın kelimesini verirken, dünyadaki insanı sarhoş eden, alkollü içeceğe zararlı olana da hamr diyor. Niçin hamr kullanmadı? İşte Osmanlı Türkçesi yarısından yakını Arapça. Ayetteki şarabın kelimesini aldı, şarap diye çevirdi. Neden? Ayette içkiyle ilgili söz sadece şarabın kelimesi değil, aynı zamanda hamr. Aynı zaman da cevabın cehennemde içilen berbat bir içki. İşte bu oyunlar, bu taktikler, ne yazık ki insanın Allah'a isyanının, dinine inkarının, dine sövüşünün şeytan tarafından öğretildiği ve ortaya çıktığı unsurlardır. Böylece masum bir içecek için kullanılan şarap kelimesi cennette masum bir içecek, şarabın Kullanılan şarap kelimesi hamr gibi zararlı, alkollü bir içeceğin ismi olarak kullanılıyor. Şeytanın oynadığı bu oyun çok ilginçtir. Sanki dünyadaki şarabın ahiretteki şarapla ilgisi olduğu, sarhoş olmadıktan sonra cennet şarabı sayılır, iyidir, kötülenen sarhoşluktur algısı verilmektedir. Oyuna dikkat ediyor musunuz? Yani burada yasaklanan aslında şarap değildir. O cennetten bize gelmiştir. Yasaklanan sarhoşluktur değil, tam bir Hristiyan mantığına ulaşır. Adı da Müslümandır. Bakın adı da Müslümandır. Ben elhamdülillah Müslümanım der. Hristiyan dünyanın mantığı olan bu yapılanma, ne yazık ki Müslüman dünyasında sararak, şeytanın adımlarını Müslümanlar da, Müslümanın diyenler de izlemişlerdir. Osmanlı topraklarında biliyorsunuz, Yeniçeriler diye bir ocak kuruldu. Bu Yeniçeriler gayrimüslim topraklardan toplanan çocuklardan oluşturulan bir askeri ocaklardı. Bu ocakların başlarına eğitici olarak Bektaşi Tarikat dedeleri atandı. Onların zaten içkiyle, şarapla ilişkileri çok böyle mükemmel. Hristiyan dünyasının kültüründe de bu var. Aynı mantıkla beraber içtiler, beraber oynadılar, beraber çaldılar, beraber zıngıdı zıngıdı geliştiler. Millet de zannediyor ki onlar ilahi kelimatullar için savaş veriyorlardı. Beşinci bölümde ise bazıları çıkıp şöyle diyebilir. Allah hamr için açıkça haram dememiştir. Doğru. Ayetlerde açıkça HRM kökleriyle kullanılan haram kılma ifadesi kullanılmıyor. Öyleyse sarhoş olmadan içebiliriz derler. Allah ayetinde açıkça haramdır demediğine göre haramdır demek Allah'ın haram kılmadığını haram kılmaktır diye de bu şekilde bir engelleme yapabilirler. Böyle diyerek şaraba haram demek, hamra haram demek, şiftir, şirke düşmektir diyebilirler. Ancak böyle diyeceklere, diyebileceklere ayetleri dikkatlice okumalarını tavsiye ederim. Allah içeceklere haram demiyor, dikkatimizi çekiyorum. Alkolle içeceklerin pisliğinden söz ediyor. Onların doğuracağı zararlardan söz ediyor. Vazgeçmemizi, pisliği terk etmemizi istiyor. Onun için Allah'a inanan kişi Allah'ın pis dediğine temiz diyemez, vazgeç dediğine vazgeçmem diyemez, terk et dediğine terk etmem diyemez. Bütün bunların hülasası alkollü içki helal değildir. Serbest hiç değildir. Allah açıkça HRM kökünden gelen haram ifadesini kullanmıyor ama helal kelimesini de kullanmıyor. Tam tersine ne yapıyor? Vazgeçmemizi istiyor. Pislik olduğunu söylüyor. Açıkça haram denilmese de yapılması hoş görülen değil, aksine hoş görülmeyen olarak karşımıza çıkıyor. Ve aslında burada tabi çok da ince bir nokta var. Çok da bir ince nokta var. Nedir o ince nokta? Allah o alkolü içeceklerin yapıldığı malzemelere baktığı zaman bu malzemelerin hiçbirisi haram kılınmamış. Onlar alkolleştirilmiş alkolleştirilme yasaklanmış, içecek olarak onların kendi özel durumları, İşte mesela üzümün durumu, arpanın durumu, işte diğer ürünlerin durumu hiçbir şekilde haram olarak ortaya çıkmamakta. Dolayısıyla burada suçlanan ve engellenen şey sarhoş edici özelliği olan ki alkolün kendisi de haram kılınmamıştır. Dikkatini çekiyorum. Alkolün kendisi haram değildir ki. Onu içmek ve sarhoş olmak haramdır. O pisliğe bulaşmak haram. Değilse siz alkolü başka yerlerde de kullanıyorsunuz yani alırsınız, kullanırsınız, yaparsınız. İşte orada büyük ihtimalle Allah gerçeği çok iyi bildiği için, insanların nimetlendirme esaslarına çok iyi bildiği için hamrın üretildiği bütün malzemeler, alkolü malzemeler aslında temelde helaldir, onu haramlaştırma noktasına değil, onu tehlikeli noktaya sokan Yapılmayacak kötü sayılan bir noktaya sokan insandır ve bu insanın eylemi de orada ayetlerde tenk edilmiştir. O yapılan işlemler pislik olarak ifade edilmiştir ve vazgeçmemizde bu tür şeyleri yapmamızda tembih edilmiştir. Son sözler olarak alkolü içeceklerin sağlığa zararı veya yararı üzerine kültürlere göre değerlendirmeler yapılabilir kendilerine göre. Ancak tarafsız bilimsel çalışmaların alkolün yararlı olduğuna dair herhangi bir girdisi yoktur. Sadece içkiye karşı sempati duyanların yararlarından söz ettikleri bilinmektedir. Alkolün insanı ısıtması, kanını harekete geçirmesi gibi unsurları sadece alkollü içki sağlamamaktadır. Onu birçok içecek maddesi veya birçok yiyecek maddesi sağlıyor. Mesela aspirin gayet normal bir şekilde insan kanını Sulandırıyor ve harekete geçiriyor Örnekler. Alkol değil, bir şey değil. Benzeri yararları alkolsüz içeriklerde sağlamak mümkündür. Alkole karşı olan sağlıkçılar bunları tavsiye ederken diğerleri içkiyi tavsiye eder. Mesela. Ama belirli yaşlarda ilerleyen hastalıklarda hemen şunu söylerler. Alkol kullanıyor musun? Evet. Derhal bırak. Yoksa öleceksin derler. Bu sözü söyleyen de alkol taraftarı bir sağlıkçı olabilir, bir doktor olabilir. Çelişkiye dikkat ediniz. Alkol kaynaklı belirli hastalıklar ilerler. O zaman derler ki öleceksin. Niye başından demezler? Niye başından alkolü yasaklamazlar? İllaki insanın ölme noktasına gelmesini görürler, beklerler. İnsanlığa kasıtlarım var. insana kasıtlarım var. Çağdaşlığına, modernliğine dokunuyor başından söylememesi. Halbuki geri kafalı anlamıyor illa ki bekliyor bölüm noktasına gelsin insan ondan sonra yasaklayayım diyor bütün bu konularda Allah'ın sözü gerçektir ben çocukluğumuzdan biliyorum bizim mahalle ile çarşı arasında dört mahalle vardı eskiden yürüyerek gelir giderdik çarşıya İsparta'nın meşhur bir alkolü vardı belki de her yerde vardır her şeyde vardır her gün yerlerde sürünürdü bu alkolik dilenerek meyhanelerden içerdi ülkeler gibi masa artıklarından otlanırdı parası yokluğu yoktu ki ya dilenirdi o serhoşlardan bana da bir oradan bir kadeh verin diye Ya da masa kalkmış şişeler yarım kalmış onları atacaklar ya atmamalar için dışarıda bekleyen bizim bu alkolüye verirlerdi pislik içinde sokaklarda yatar sokaklarda sürünür ağzından burnundan salya sükmük her tarafı pislik içerisinde bakanlar iğrenirdi ortalıkta kepaze bir şekilde sürünürdü İsparta halkı, o ben çocukken muhafazakardı. Bu adamın adını Cumhuriyet koymuşlardı. Dikkatini çekin, çok ilginç değil mi? İsparta'nın eskileri çok iyi bilir Cumhuriyet'i, sonra öldü adam. Ben çocuktum o zaman, o ben çocukken, işte 10-11 yaşlarında, 7-8 yaşlarındayken bu adam yaşıyordu ve ben onu görüyordum. 15 yaşlarındayken falan ölmüştü. Rezil bir hayatı vardı. Sürüm sürüm sürünüyordu. Hafta da ona cumhuriyette erdi. Yaşları 60'ın üzerindeki kişiler, Ispartalı kişiler bilir cumhuriyeti. Adı alkolik cumhuriyetti. Bu şekilde tanınırdı, bu şekilde söylenirdi. Sürünürken de ölüp gitti. Muhafazakar halk sırf o dönemde cumhuriyet rejimi kanalıyla... Bütün halka alkol teşvik edildiği için, alkolikler, alkol kullananlar sürekli pohpohlandığı için sanki intikam alırcasına bu alkolüye Cumhuriyet adını takmışlardı. Çok ilginç değil mi? Kısaca, alkollü ilişkiler zararlıdır. Kullanıyorsanız bırak. ölüm noktasına gelmeyi beklemeyin. Ölüm noktasına gelmeden size tavsiye edecek doktoru da dinlemeyin. Aynı doktor ölüm noktasına gelince size ne diyecek? Sakın kullanma ölürsün diyecek. Onu döklemenize ne gerek var? Kullanmıyorsanız hiç kullanmayın. Değilse pislik hayatınızın bir parçası olur. Allah daima insanı aklı başında, muhakemesi yerinde iradesine hakim ister. Aklını, muhakemesini, iradesini başkalarına, alkole kaptırmışları, böylece Allah'ın kendilerine verdiği özgürlüğü köleliğe çevirenleri Allah hiçbir zaman sevmez. Çünkü alkol kullanmak insanın aklını, muhakemesini, iradesini köleleştirmeye davet etmektir. Allah'a inanan, İslam'a girip Müslüman olanların alkollü içeceklerle işi olmaz, oluyorsa inançlarını, Müslümanlıklarını tekrar gözden geçirmeleri, tekrar tekrar yeniden gözden geçirmeleri gerekir. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. İyi geceler the